Kutsal mekanda kurban edilmek üzere 70 deve satın aldılar. Bu kurbanların etleri Mekke'deki fakirlere dağıtılacaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birini yanında götürmeye karar verdi. Kur'a çektiklerinde Ümmü Seleme radıyallahu anha çıktı. Umre yapanlar arasında ikinci akabe biatında da bulunan iki hazreçli kadın Nuseybe ve Ümmü Menin vardı. Her adam avlanma amacıyla yanına birer kılıç aldı.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 İhramın bir parçası vücudun alt kısmını örtmek üzere bele dolanmış, diğer parçası da omuzlarına örtülmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kılarak hac için hazırlandı. Namazın arkasından hacıların söyledikleri ''lebbeyk, lebbeyk'' kelimesini tekrarlamaya başladı. ''Bu işte sana geldim, emrindeyim Allah'ım'' anlamına geliyordu.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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac için en gözde devesi olan kesvayı seçmişti. Deve geçidin sonuna geldiklerinde yere çöktü. Birçok kişinin hal hal sesleri kayalarda yankılandı. Deveyi yerden kaldırmak için böyle derlerdi. Kesvâ inatçı dediler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun şimdilik Hudeybiye'den öteye gitmemeleri gerektiğini gösteren bir işaret olduğunu biliyordu.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 Hacılar çukurun başında toplandılar. Bütün hayvanlar ve insanlar kana kana içtiler. Hacıların arasında İbnu Ubey dahil birkaç münafık vardı. İbni Ubey su içerken kabilesinden bir adam ona şöyle dedi. ''Ey Hubab'ın babası, sana yazıklar olsun. Kendinin nerede olduğunu hala fark etmeyecek misin? Bundan daha fazla ne bekliyorsun?'' İbnu Bey, ''Daha önce bunun aynısını gördüm.'' dedi. Bunun üzerine adam onu tehdit edercesine konuştu. İbnü Ubey de oğlu ile birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve meseleyi anlatıp kendisinin yanlış anlaşıldığını söylemek istedi. Fakat daha o konuşmaya başlamadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Bugün gördüğün şeyin aynısını daha önce nerede gördün?" dedi. O, "Buna benzer hiçbir şey görmedim." cevabını verdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Peki o zaman niçin o lafları söyledin dedi. i̇bn Bey Allah'tan beni bağışlamasını diliyorum dedi. Oğlu, ey Allah'ın Resulü, onun için bağışlanma dile dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti. Susuzluklarını giderdikten sonra, hacılar Bedevi reislerinden birinin hediye ettiği bir deve ile, bir koyun sayesinde karınlarını doyurdular. Bu Bedevi kabilesi,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 Bu durum kısa bir süre sonra çok önemli olaylara patlak verecekti. Fakat şimdilik Huza ve Bekir arasında savaş yoktu ve Kureyşliler şüphelenmelerine rağmen Huza'ya hoşgörü gösteriyorlardı. Huza'nın ileri gelenlerinden Budeyl İbni Verka, hacıların Hudeybiye'de kamp kurdukları haberi geldiğinde Mekke'deydi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve ona Kureyş'in tutumu hakkında bilgi vermişti.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 Kureyşliler onları asık suratla karşıladılar. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin neler söylediğini belirtmek istediklerinde Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e onlara duymak istemediklerini söyledi. Safvan da bu deyle gördüklerini ve duyduklarını bize anlat dedi. Bu değil onlara hacıların niyetlerinin barışçı olduğunu...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 Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki ya Muhammed'in yapacağı şeye izin verirsiniz ya da ben bütün ehabişleri geri çekerim dedi. Onlar ortak bir noktaya varıncaya kadar bizi bekle dediler. O sırada Sakifli Urve hacıların kampına varmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmaya başlamıştı. Sanki kendisiyle eşit konumdaymış gibi karşısına oturtmuştu ve ona hitap ettiğinde onun sakalını tutuyordu. Fakat muhacirlerden biri olan Mughire (radıyallahu anh onların yanında ayakta duruyordu. Urve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını tutunca kılıcının yassı ucuyla onun eline vurdu. Bir iki dakika sonra Urve yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını tutunca eline daha şiddetli bir darbe indirdi ve henüz elin senin iken elini Allah'ın Resulünün sakalından çek dedi.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 Fakat Huleys ve adamları araya girerek elçinin hayatını kurtardılar ve adamı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geri gönderdiler. Döndüğünde Hiras, ey Allah'ın Resulü benden daha iyi himayesi olan bir adamı gönder dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'ı çağırdı.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 Şemsli akrabaları ve diğerleri ona iyi davrandılar. Hudeybiye'dekilerin hiçbirini Kabe'ye yaklaştırmayacaklarını söylemelerine rağmen onu Kabe'de tavaf etmeye davet ettiler. Fakat Osman radıyallahu an bunu reddetti. Kureyşliler İbnü Ubey'e de aynı imtiyazı teklif eden bir haber gönderdiler. Fakat İbnü Ubey Allah'ın Resulü tavaf etmedikçe beyti tavaf etmem cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duydu ve çok sevindi.